بَلْ مِلَّةَ اِبْرَٰهِمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selamu ala Resulillah, emma ba'du. Evet, abilerim, kardeşlerim, son zamanlarda, yani son zamanlarda derken, biz zaten senelerden beri, yani tevhid ehli olduğumuzdan beri Allah Azze ve Celle bize rahmet ettiğinden beri, hep insanlarla şu noktada bir, maalesef bir tartışma içinde kendimizi buluyoruz. Hani kendi akidemizi anlattığımızda, Kur'an ve sünnetten Allah subhanahu ve teala bizi istediği şekilde Kur'an ve sünnet üzere hidayet eylesin, hidayet üzerinde ölmeyi nasip eylesin. İtikadımızı anlattığımızda genelde karşımıza direkt şöyle bir cevap buluyoruz. Siz haricisiniz. Siz haricisiniz, siz tekfircisiniz, siz aşırıya gidiyorsunuz, siz bir bu dini anlamıyorsunuz, çok sathî bir şekilde yaklaşıyorsunuz gibi şeylere buluyoruz. Ve bu harici kelimesini gerçekten biz kendi karşımızda çok duyuyoruz insanlardan. Hatta bunu ben şöyle fark ediyorum, belirli kavramları kullandığımızda sanki karşıdaki insanın kafasına bir şartel atıyormuş gibi, bir sigorta atıyormuş gibi adam seni direkt bir çekmeceye katıyor. Mesela tağut kelimesini kullandığında adam diyor heh bu da şu haricilerden, bu da şu aşırıya gidenlerden. Şirk kelimesini kullandığında ha bu da şu haricilerden, bu da şu aşırıya gidenlerden. Ve bunun gibi Kur'an'ın birçok içinde olan kelimelerde sanki karşı tarafta bu kelimelerin üzerine binaen bir sigorta yerleştirilmiş ve biz bu kelimeleri kullandığımızda karşı tarafın şarteli atıyor, sigortası atıyor ve haricilikle itham oluyoruz. Şimdi ben çok derin teknik olarak derin bir şekilde konunun içine girmeyi gerek görmüyorum. Şöyle başlayalım hani hariciliğin kökü nereye dayanıyor noktasında ihtilaf var. Bazıları diyor ki bu insanlar Ali radıyallahu anhu, Ali ibni Abi Talib radıyallahu anhu, Hazreti Ali'ye karşı çıkmakla beraber ortaya çıkmış. Ki zaten bu bizim için tasavvur edilemez Hazreti Ali'ye karşı çıkmak. Hani burada direkt bir müdahale etmemiz lazım. Çünkü Ali radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatu vesselamın damadıdır. Amcasının oğludur, özel talebesidir ve cennetle müjdelediği sahabelerden bir tanesidir. Bizim Ali radıyallahu anh'uya karşı çıkmamız söz konusu bile olamaz. Bazıları da esasen haricilerin Osman radıyallahu anh'u kendi evinde şehit edildiğinde şu sözlerle beraber ortaya çıktığını söylüyor. Osman'ı hepimiz öldürdük. Yani bunu söylüyorlar ve bununla övünüyorlar. Şimdi Allahu Ekber, Ali radıyallahu için dediğimiz aynısı Hazreti Osman için de geçerlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu değildir ama damadıdır. Ondan sonraki gelen Raşid halifelerden bir tanesidir ve cennetle aynı Ali radıyallahu anhu gibi cennette müjdelem bir sahabeden bir tanesidir. Ve az sonra göreceğiniz üzere bu hariciler sadece Ali radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu değil sahabeden bir çoğunu tekfir etmişlerdir. Yani onların kafir olduğuna itikat etmişlerdir. Sübhanallah. Yani şimdi bu insanların itikadıyla bizim itikadımız nasıl kıyaslanabilir birbirine? Yani birazcık insaflı olmak lazım. Allahu Ekber. Mesela Türkiye'de maalesef, bunu misal olarak veriyorum, Şii noktasında, Rafiziler noktasında çok fazla bilgi eksikliği var. Hani tam olarak onların itikadını bilmiyorlar. Mesela Rafiziler... Suriye cihadında, kendi pis devletleri için savaştığında Saber'in büyüklerine çok pis küfür söyleyen bandajlarla geziyorlardı. Biz bunu insanlara söyledik. Bunların İslam üzere olmadığını, Türkiye'de bilindiği gibi sadece bir İslami mezhep olmadığını bizi insanlara söyledik. Bunlara karşı biz durduk. Bakın bu insanlar sahabeye karşıydı. Şimdi hariciler sahabeyi tekfir ediyor. Biz bunlarla nasıl aynı kefeye katılabiliriz? Yani bu insafa uyuyor mu? Sahabeyin, sahabeye söven insanlara karşı bizim itikadımızda olan Müslümanlar cihat etmiştir. Onlara karşı sahabenin namusunu muhafaza etmek için onlara karşı savaşmıştır. Canlarını vermiştir. Allah'ın izniyle şehit olmuşlardır birçoğu. Ondan sonra şunu söyleyebilirim. Bu hariciler hakem olayına Ali radiyallahu anh'unun sıffın savaşındaki hakem olayına karşı çıkmakla beraber meşhur oldular. Hakem olayında hakemlik yaparanları ve onların taraflarını kafir ilan ettiler. Yani bir ayeti aldılar inil hukmu illallah. Bu ayeti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ve sahabenin bize öğrettiği bir çizginin dışında tefsir ettiler ve bununla beraber hem Ali radıyallahu anhuyu ondan sonra hem Muaviye radıyallahu anhu ve bunların taraflarının hepsini tekfir ettiler. Hepsinin kafir olduğuna itikad ettiler. Ondan sonra sadece Sıffin Savaşı'nda böyle kalmadı. Cemal vakasında karışanları da ve taraftarlarını lanetlediler ve onların da kafir olduğuna itikat ettiler. Bununla beraber hariciler büyük günah işleyen herkesi tekfir ettiler. Hatta bakın bu sadece büyük günahla kalmadı. Bazıları haricilerden bazı fırkaların küçük günah yapanları bile tekfir ettiğini görüyoruz. Alimlerimizin kitaplarında bu mevcut. Şimdi ben yine insaflı olmaya davet ediyorum Allah rızası için. Hangi Müslüman, hangi muvahit bir günahtan dolayı bir insanı tekfir etmiştir? Subhanallah. Yani birazcık insaflı olmak lazım. Yani bu konuda avamı yine anlayabiliyorum. Körü körüne yani anlayabiliyorum derken doğru bulmuyorum. Körü körüne hocalarına tabi oluyorlar. Onların bize yaptığı iftiraları aynı şekilde kopyala yapıştır şeklinde aynı şeylerle bizi itham ediyorlar. Ama mürekkep yalamış, hel hele mürekkep yalamış hocalara soruyorum Allah rızası için. Bu insanlarla bizim aramızda nasıl bir benzerlik var? Bu insanlar Ali radıyallahu anhuya kafir demediler mi? Ondan sonra Hazreti Ali'den tekfir ettikten sonra ayrılmanın farz olduğunu söylediler. Ve bu insanlar aşırı şii firkalardan olan sebeiyye ile olan bağlantıları çok güçlüydü. Ki ben bizim Şiilere karşı duruşumuzu, Rafizilere, Şiilerken bütün grupları kastetmiyorum. Rafizilere karşı durumumu daha yeni söyledim. Hariciler Hazreti Osman'ın daha yeni söylediğim gibi şehit olmasına seviniyorlardı. Ve bununla beraber bu olayda sorumluluk aldığını söylüyorlardı. Ve bununla beraber övünüyorlardı bu insanlar. Sübhanallah. Bakın görüşlerine katılmayan herkesi tekfir ediyorlardı kendi görüşlerine katılmayan herkesi tekfir ediyorlardı. Kendi önderlerini halife olarak tanımayan herkesi tekfir ediyorlardı. Kafir olduklarına itikad ediyordu. Ali ve Osman radıyallahu anhum ecmaîn onları kafir ilan edip ve bununla beraber haşa ve kelle onları lanetlemeyen insanları bile Müslüman olarak görmüyorlardı. Subhanallah. Yani bize şimdi bu insanlarla yani hangi insafla kıyaslayacaksınız? Allah rızası için. Bakın bunlar ulemanın bunlar hakkında verdiği fetvalardır. Ondan sonra haricilerin şöyle bir fikri vardı. Hareket her zaman bilgiden önce gelir. Onların asıl gayesi buydu. Ama biz şöyle diyoruz. فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhidden bile önce bilgi gelir. Biz bunu kabul ediyoruz. Bu konuda da biz bu adamlarla aynı şeyde değiliz. Bakın ve <gülüyor> وَشَهْرِسْطَانِ El-Milal ve-Nihal sahibi Şehristani haricilerin ortak vasıflarını sayıyor. Daha yeni söylediğin görüşler bütün hariciler tarafından kabul edilmiş görüşler değil. Bunlar kendi aralarında birçok fırkaya ayrıldıkları için bazı fırkaların görüşlerini de ben aktardım. El-Şehristani burada üç tane görüş sikletiyor ve diyor ki bu görüşler hepsi haricilerde var. Ve bakın o görüşlerimi size söyleyeyim. Yani okumakta zorlanıyorum. Hazreti Ali, Hazreti Osman hakemler yani o dediğim savaşta hakemlik yapan Amr ibn el As, Ebu Musa el Eş'ari bunlar Cemel Savaşı'na katılan Hazreti Ayşe haşa, Talha radıyallahu anhu ve Zübeyr hakimlerin bunların hakemlerin hükmüne razı olan herkesi kafir kabul ettiler. Yani bu dediğim sahabeleri kafir kabul ettiler ve bunlara kafir demeyeni herkes de kafir kabul ettiler. Allahu ekber. Siz bugünkü muvahidlerden hangisinin sahabelere bir tane çıt söylediğini duydunuz? Resulullah Aleyhissalatu vesselam adil ol ya Muhammed diyen adamla haşa hangi Müslüman bugün Resulullah Aleyhissalatu vesselam adalet sıfatından şüphe duymuştur? Subhanallah. Siz bizi bu adamlarla nasıl kıyaslarsınız? Ondan sonra diyor ki İmam Şehristani büyük günah işleyen kimseyi cehennemde ebedi olarak kalacak kafirden saydılar. Bununla beraber yani ben çok teknik bilgilere girmek istemiyorum. Burada İmam Bukhari'nin rivayet ettiği birçok sahih hadise karşı geliyorlar. Çünkü biz biliyoruz ki, biz şuna itikad ediyoruz. Müslüman da eğer kalbinde küfür ve şirk yoksa cehenneme girebilir, günahları mesabesinde yanar ve Allah azze ve celle onu sonra çıkaracaktır. Bunu cehennemden en son çıkan adamın kısasında mesela görüyoruz. Ondan sonra üçüncü noktada diyorlar ki, İmam Şehir bunların ortak özelliklerinde zalim devlet başkanına karşı isyanı farz kabul ediyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bir devlet başkanı İslam şeriatıyla hükmeden bir devlet başkanı zalim olsa bile ama halkına zulüm yapmıyorsa, kendi nefsine zulüm yapıyorsa ve bu zulmüyle halkı veyahut devleti riske atmıyorsa itaat yine farzdır. Ve onlar şunu söylüyor. Bakın söylediğim bütün şeylerde bunlarla ortak sıfatımız şu. Hariciler diyor ki devlet başkanının Kureyşler olması gerekli değildir. Biz de bunu söylüyoruz. Biz yani Kureyş'in dışında da İslam devletinin halifesinin Kureyş'in dışında olduğunu kabul ediyoruz. Eğer biz bu görüş bizi harici yapıyorsa ümmetin ekseriti haricidir ki siz de böyle düşünüyorsunuz. Ebu Hasan el-Eş'ari ve İmam Bagdadi'ye göre hariciler bu yukarıda saydıkları maddeleri şunu ekliyorlar. Hariciler yalnız büyük günah işleyenleri değil küçük günah işleyenleri hatta bir hata yapanları bile kafir saymaktaydılar. Allahu Ekber. Siz bunu bugün hangi Müslüman da gördünüz? Bakın haricilerin en aşırıya giden tayfalarından bir tanesinin itikadını söyleyeceğim. Ezarika tayfasının görüşleri şöyle özetleyebiliriz. Ali Osman, Ayşe, Talha, Zubeyr, Abdullah İbni Abbas ve bunlarla birlikte hareket edenlerin tüm kafiridir. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ve bunlar ebediyete kadar cehennemde kalacaklar. Sübhanallah. Ondan sonra kendilerine savaşlarda katılmayan ve kenarda oturan herkes kafiridir. Hem de kadının ve çocukların öldürmesi mübahtır. Yani bunlar kafiridir ve bunların kadınları, çocukları hepsi öldürmesi mübahtır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Zina suçunun cezası kırbaçtır. Rejim uygulamak yanlıştır. Bakın rejimi bir kabul etmiyorlar. Bu konuda yine biz bunlara muhalefet ediyoruz. Sübhanallah yani her görüşleri bize tercih. Müşriklerin çocukları da babaları ile birlikte cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Subhanallah. Bu konu İslam ümmeti arasında, ehli sünnet arasında ihtilaflıdır. Racih olan görüşe göre, İmam Bukhari'nin görüşüne göre çocuklar bluk yaşına gelmeden önce öldürlerse cennete girecekler. Bakın bu konuda da biz bunlara muhalefet ediyoruz. İmamın emrine itaat, emri ister haklı ister haksız olsun farzdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Allah'a da imama bile itaat yoktur. İmamın emrine karşı gelen kafir olur ve öldürülmesi gerekir. Sübhanallah. Yani bakın o kadar çok sayabilirim ki çok fazla detaya girmek istemiyorum. Yani şunun için bu dediklerimi sayıyorum. Bu adamlarla bizim aramızda nasıl bir ortaklık var Allah rızası için? Bizleri bu adamlarla yani insaflı bir insan nasıl kıyaslayabilir? Bakın Acari'de diye bir fırka var. Onların subhanallah ben bunu okudum da kanım dondu. Onlar şöyle söylüyor. Yusuf suresi Kur'an'dan değildir. Haşa ve kella. Yalnızca bir kıssadır. Bir aşk kıssasıdır. Böyle bir aşk kıssasının Kur'an'da da yer alması caiz asla değildir diyorlar. Haşa ve kella. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra bakın haricilerin fırkalarından bir tanesi ibadiyye fırkası ki bu bugüne kadar gelmiş olan tek fırka şunu söylüyor. İntikam almak için işkence etmek caizdir. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. İster intikam olsun ister olmasın işkence etmek caiz değildir. Bakın bir de hariciler Allah'ın sıfatlarına teşbihe karşıdırlar. Biz bundan beriyiz. Allah muhafaza. Ve Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyen fırkalar da var haricilerin arasında. Çünkü yalnızca Allah'ın kadim olduğunu ifade ederler. Bu konuda mutezileye yaklaşıyorlar. Mutezileye yaklaştıkları başka bir nokta daha var. O da şöyle diyorlar ki bu konuda da biz onlarla kesinlikle aynı fikirde değiliz. Allah subhanahu ve Taala ne dünyada ne de ahirette kesinlikle görünmeyecek. Yani rü'yatullahı inkar ediyorlar. Ve bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Şefaat, şefaatini günahkarlara şefaatini reddediyorlar. Çünkü adamlara göre günahkarlar kafir olduğu için o zaman bunlara şefaat de olmaz. Sahih hadislerle gelen, sahih naslarla gelen başka inkar ettikleri şeylerden daha birkaç tanesi. Bakın ondan sonra bununla beraber şunu da söyleyebiliriz hariciler hakkında. Daha yeni bir şey söyledim orada bir. Hariciler niye Kureyş'in dışında bir halifeyi kabul ediyorlar? Yani onun hikmeti onlara binaen bizim hikmetle de değişik. Onların hikmeti şundan dolayı. Diyor ki bir halife eğer Kureyş'ten olmazsa onun etrafı yanındaki adamlar az olur. Ve o bir hata yaptığında onun azledilmesi daha kolay olduğundan dolayı Kureyş'in dışından imamları kabul etmişlerdir. Bakın hariciler o kadar hasta bir zihniyete sahipler ki çok değerli olan bir sahabe Habab İbni Eret'in oğlu Abdullah'ı linç ettiler, öldürdüler. Sübhanallah. Rabbim onun şehadetini kabul eylesin. Bununla beraber ehli kitaba karşı, Yahudilere karşı çok aşırı bir normal müsamaha gösterdiler. Yani hiçbir şekilde bizim itikaklarımızla onlarınki aynı değildi. Evet. Ve haricilerden öyle bir fırka var ki Sübhanallah. Bu Azarika fırkası. Onlar Kendilerine hicret etmeyen herkesi kafir olarak kabul ettiler. Tekrar ediyorum kendilerine hicret etmeyen, kendilerine beyat etmeyen herkesi tekfir ettiler. Ondan sonra haricilerden en aşırıya gidenlerin bazılarının görüşlerini size sayacağım inşallah. Bunu Diyadan e, okuyabilirsiniz. Allah'ın acemlerden Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şeriatını iptal edecek bir nebi göndereceğini iddia eden Yezidiye fırkası var haricilerin içinde. Yani bir adam gelecek aleyhissalatü vesselamın şeriatını iptal edecek. Haşa ve kella. Yani bu şimdiki şu an saydığımı İslam alimleri zaten İslam'ın dışında değerlendirmişler. Ondan sonra kız torunlarla erkek ve kız kardeşlerin torunlarının haramlılığın Kur'an'da yer almadığını ileri sürerek bunlarla evlenmenin caiz olduğunu düşünüyor bu adamlar. Haşa. Bu da meymuniye fırkasıdır haricilerin. Onunla beraber bakın haricilerle selefin arasındaki büyük farkı Bedreddin el-ayni rahimahullah onun umdetul karisinden okuyacağım inşallah. Haricilerin görüşünü şöyle şey yapıyor. Diyor ki onlara göre iman Allah-u Teala'nın yasakladığı ya da emrettiği küçük büyük, büyük bütün taatleri kapsar. Hepsini yani ister farz olsun ister vacip olsun ister küçük günah olsun ister büyük günah olsun hepsini kapsar. Bunların tamamının iman olduğunu söylerler. Ama bakın ayrıca selef ve hadis ehlinin görüşü olan imanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla amelden ibaret olduğunu görüşünü savunurlar. Ve bu konuda Mutezile ile hariciye sanki böyle selefin görüşüne yakınlarmış gibi. Evet biz, biz de öyle söylüyoruz. İman nedir? Kalp ile tasdik. Dil ile ikrar. Azallarla amel. Ama bakın arada çok büyük farklar var. Mutezile diyor ki bir adam bir günah yaparsa o iman dairesinden çıkmıştır. Ama kafir de olmamıştır. Bunların arasında menzile beynel menzileteynin içindedir. Aslında onlar da kafir olduğunu söylüyor. Şöyle eğer tövbe etmezse o da ebediyen cehenneme gider. Bir günahtan dolayı. Ve hariciler de buna benzer bir şey söylüyor. Onlar ne diyor? Haricilere göre ise söz konusu kişi, kişi küfre girmiş olur. Bir tane günahtan dolayı. Sübhanallah. Çünkü her bir ibadeti terk etmek onlara göre küfürdür. Selef alimlerine göre bu kişi imandan çıkmaz. Bakın bunu Bedreddin el-Ayni söylüyor. Alın İmam Bukhari'nin... Sahihinin şerhini. Umdetül qâdiden bunu iman kitabında okuyabilirsiniz Allah'ın izniyle. Ve ben tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Yani insaflı olan insanlara hatırlatmak istiyorum. Bakın bu adamlar büyük günah işleyenleri tekfir etmiş. Bu adamlar sahabeyi tekfir etmiş. Ki biz şuna inanmıyoruz. Allah Azze ve Celle bunu Bakara suresinde söylüyor. Eğer onlar sahabe gibi sizin gibi iman ederse, sahabe gibi iman ederse o zaman hidayete ulaşmışlar. Doğru yola imana yani ulaşmışlardır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Biz sahabe'yi başımızın tacı olarak görüyoruz. Bırakın tekfir etmeyi. Bir Müslümanın daha yeni dediğim gibi bir sahabe bir kötü söz söylediğini siz ne zaman duydunuz? Bir Müslümanın başka bir insanı bir günahtan dolayı zina gibi, ondan sonra efendim kumar gibi Esrar gibi, alkol gibi günahlardan dolayı hangi Müslüman, hangi insanı tekfir etmiştir? Allah rızası için. Kendisine beyat etmeyen insanı hangi Müslüman tekfir etmiştir? Allahu Ekber. Kendisine hicret etmeyen insanların hepsine hangi Müslüman tekfir etmiştir? Yani hangi Müslümanlar tekfir etmiştir? Birazcık insaflı olmak gerekmez mi? Müslümanlardan hangisi demiş Yusuf suresi bir aşk hikayesidir bu Kur'an'dan değildir. Müslümanlardan hangisi demiş insan kendi kız torunuyla evlenebilir? Allahu Ekber. Müslümanlardan hangisi demiş Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sonra Acemlerden bir peygamber gelecek ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şeriatını iptal edecek? Haşa. Yani birazcık insaflı olmak gerekmez mi? Bizim haricilerle ne alakamız var? Acaba sorun şuradan mı kaynaklanıyor? Biz harici değil de siz mürci olduğunuzdan dolayı mı bizi harici olarak görüyorsunuz? Yani bu konuyla bu dersi niçin yaptığımla beraber inşallah kapatayım, ne yapmak gereği hissettim. Bakın bir derse rastladım, oradaki hoca, Rabbim onu da bizi de hidayet eylesin. Hariciler hakkında uzun bir araştırma yapmış, güzel bir araştırma da yapmış, yani faydalı olan yerleri var. Diyor ki, selef zamanındaki haricileri aynı benim gibi vasıflandırıyor. İşte Büyük günah edenleri tekfir ederlerdi. İşte Ruhetullah'ı inkar ederlerdi. Sahabeyi tekfir ettiler. Ve bu saydığım şeyleri hepsini teker teker saydı orada. Ondan sonra diyor ki bunlar selefin zamandaki hariciler ama bugünkü hariciler öyle değil. Yahu bugünkü harici öyle değil ne demek? Eğer haricilerin belirli vasıfları varsa onlar bir şeyle vasıflandırılmış iseler ve bir insanda bu vasıflar yoksa demek ki bu adam harici değil. Yani... İslam hakikate bakar. İslam ne yapar? Hakikate bakar. Bundan dolayı acaba dediğim, daha yine dediğim gibi biz harici değil de yoksa siz mürci olduğunuzdan dolayı mı Müslümanlara harici diyorsunuz? Hiçbir şekilde gördüğünüz üzere insaflı her insan bunu görecektir. Bizim bu insanlarla bir alakamız yoktur, bir benzerliğimiz de yoktur. Rabbim razı olduğu din üzerine ölmeyi nasip eylesin. Rabbim razı olduğu dini dünyada hakim kılmayı bize nasip eylesin. Allahümme amin. وآخر الدحوان أن الحمد لله رب العالمين